Konuşmamda sizlere bir doğumdan bahsedeceğim. Ama herhangi bir bebeğin doğumundan değil. Zaten bundan bahsedecek kadar tıbbi bilgiye de sahip değilim. Daha çok bir davranışın doğumundan bahsedeceğim. Bu sürecin arkasında neler olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Tabi bunu yaparken davranışı anlamamız gerekecek. Davranış canlıların dış dünyadaki... Bütün diğer canlılara karşı sergiledikleri her türlü seziş diyelim bir anlamda bilissel, duygusal ve fiziksel tepkilerine verilen isim. Davranış bilimi ise bütün bu davranışların arka planındaki süreci anlama çabası ve bunlarla ilgili tüm bilim dallarının kombinasyondan oluşan bir disipleri. Tabii süreç bizim için fevkalade önemli. Bu süreci anlamak için yalnız ben bilimsel bir tıp kongresi haline dönüştürmeden bu sunumu daha rahat, daha basit şekilde hepimizin anlayacağı bir hale getirdim. Neredeyse hepimizin elinde bir akıllı cihaz var. Telefon demek istemiyorum çünkü artık telefonun çok ötesine gitti. Elimizde tabletler var. Veya bunu bırakalım en eski hallerinden dahi kullandığımız programların çoğu Akıllı bir takım uygulamaları içeriyorlar. Ekranda da gördüğünüz üzere herhangi bir e, akıllı cihazı ben burada telefon olarak aldım. Nasıl işlediği ile ilgili sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Çok iyi bildiğimizi düşünüyoruz ama aslında bu sürecin arka planında neler olduğu ile ilgili birçoğumuz hiç fikir üretmiyoruz. Düşünmüyoruz dahi. Ya biz herhangi bir harfi yazıyoruz ve cihaz akıllılığından mütevellit bize hemen bir takım seçenekler sürüyor. Ama arka planda çok ciddi bir süreç var. Çok ciddi bir bilim var, bilgi var. Şimdi bu yolculuğu baştan alalım. Elektronik malzemeler satan bir dükkana girdiniz. Seçtiğiniz, tercih ettiğiniz bir cihaz satın aldınız. Yapacağımız ilk iş kutusundan çıkarmak ve bu cihazı kurmak olacak. Doğru değil mi? Yalnız Kuruluş sırasında kullanıcı kendi arzusuna ve kullanım alanına göre dil özelliğini, lokasyon dediğimiz yerini ve belki de saat dilimini kuracak. Arzu ettiği ve kullanım planlamaları içerisinde olan bir belki klavyede ekleyecek. Yani sadece Türkçe değil de ben İngilizce de yazacağım. O yüzden lütfen İngilizce klavyeyi de aktif hale getirilecek. İşte aynen bunların olduğu gibi kişi telefonunun kurulumundan sonraki bütün ileri süreçlerini kendisinin rahat etmesi üzerine temelden ayarladı. Düşünsenize Türkçe bilen bir kişi Arapça bir akıllı cihazı kursaydı o akıllı cihazda çıkan hiçbir harfi anlamayacak karakterlerle İletişim sağlayamayacağı için o muhteşem akıllı cihaz aslında hiç akıllı olamayacaktı. Çünkü kullanamayacaktık. Şimdi aynen burada olduğu gibi görüyorsunuz herhangi bir harf yazdığınızda size hemen bir önerili bulunuyor cihaz. Diyor ki şunu mu demek istiyorsun? Aynen arama motorlarında olduğu gibi. Bizim aklımıza güvenemeyecek kadar diyor ki acaba şunları da mı demek istedin? Ve biz onlardan bir tanesini seçiyoruz. Diyoruz ki evet bunu demek istedim. Ve yazmaya devam ediyoruz. İşte aynen bu şekilde hareket ederken bazen farkına varmadan bazen de bilinçli şekilde cihazın veri tabanında olmayan bir sözcük girmek istiyoruz. Ve sözcüğü girmeye başladığımızda yine harfler yazılıyor. Ve ekranda diyor ki şunu mu demek istedin? Bundan rahatsızlık duyan arkadaşlar cihazın Otomatik düzeltme dediğimiz bu özelliğini kapatarak kurtarabiliyor. Fakat işimizi hızlandırdığını dolayı da birçoğumuz kullanmaya devam ediyor olabiliriz. Şimdi burada öyle bir takım sıkıntılarla yüzleşebiliyoruz ki onlardan çok bahsetmeyeceğim. Nasıl e, hani yanlış yazdınız fark etmediniz ve gönderdiniz. Gönder tuşu ilahi tuş bastınız ve artık geri gelişik yok. Ancak ondan öncesinde bir takım olaylar gerçekleşiyor cihazın arka planında. Aynen bizim zihnimiz gibi çalışıyor. Nasıl ki biz kurulumu sağladık, insanoğlu da doğumuyla beraber nasıl bir aileye doğuyorsa, nasıl bir çevreye doğuyor, doğuyorsa, nasıl bir toplumsal sosyal sınıfa doğuyorsa, orada kurulum süreci ilk 5 yaşına kadar İlk önce ailesi olmak üzere çevresi tarafından tıkır tıkır kodlanıyor. Ki bundan sonraki davranış kalıplarının birçoğu o kodlamalara göre artık şekil alacak. Çünkü onun mutlak hakikatleri, inanç sistemi, değer yargıları hepsi buna göre olacak. Çünkü kullanıcı, hangi toplum içindeysek onlar, bizi o şekilde kuruyorlar. İşte davranış bilimleri dediğimiz bilim, bunun arka planını incelerken... ...bizim dikkatimizden kaçan, aynen cihazlarda da olduğu gibi arka planda çok seri hareket eden bir noktayı inceliyor. Ve diyor ki, siz hata yaptınız. Benim başıma geldi. Yöneticilerimden birisine o kadar seri bir şekilde elektronik posta atmak zorunda kaldım ki... ...farkında değilim, otomatik tamamlama özelliği ve düzeltme özelliği... ...benim söylediklerimin çok ötesinde abuk subuk gerçekten o manada... Şunu mu demek istediniz derken ben bunları fark etmeden yazmış, tamamlamış ve ben Gönder ilahi komutunu vermişim. Sonra fark ettim ki neredeyse küfretmediğim kalmış. Hatta küfre yakın sözcükler maalesef elektronik postanın içinde. Şimdi biz sistem olarak bilinç dışı dediğimiz arka plan bize bir takım öneriler veriyor. Bunları fark edemeyecek kadar meşgulsek onaylayıp geçiyoruz ve... Gözümüz görmek istediğini gördüğü için çağrışım yapan sözcükler arkası arkasına belki de bizim görmemiz gereken halini veriyor, öyle görmemizi sağlıyor. Öyle abuk sabuk hallerde geliyor ki biz algı olarak algı eşiyle ilgili ve psikolojik bir takım arka planlarla ilgili sorunlardan ya da sebeplerden onu görmüyoruz ya da o şekilde görüyor, Doğru olduğuna inanıyoruz ve gönderiyoruz. Yapılacak basit bir şey var, eğer bu idarecimiz dahi olsa bir özür e-maili, elektronik bursası bu durumu çözebilir. Belki yanında ziyaret eder, efendim bağışlayın şöyle bir hata yapmışım, akıllı cihazın hatası. akılsızdı ama ben yaptım. Neden? Dikkat etmeden ve kontrol etmeden gönderdim. Ha burada aklınıza şunu getirmek istiyorum, hayatta beş tane şey geri alınamaz derler. Fırlatılmış taş, atılan ok, söylenen söz, Kaçırılmış bir etkinlik bugünkü gibi ve geçmiş zaman. Şimdi ben bu olaydan sonra teknolojinin bize sağladığı bu güzelliklerden sonra fark edilmeden cihazın akıllılık özelliğinin bir göstergesi olan otomatik tamamlama ya da düzeltmeye güvenerek gönderme tuşuna basmayı bekliyorum. ekliyorum. Çünkü bunun artık geri dönüşü yok. Ha şimdi bu bir elektronik postaysa özürle hallettik. Yazdığımız her sözcük birleştiğinde cümleler ve manalar ifade etti. Karşı tarafta bir muhatap var. Ve bizim gönderdiğimiz mesaj ona ulaştı. Aynı sürecin insan karakterinin de, davranış modellerinin de, kullanacağı bütün reflekslerinin de, oluşum sürecinde gerçekleştiğinde, anne baba başta olmak üzere çevredeki birçok kişi gönder tuşuna basarak bizim davranış modellerimizi tespit ediyor, belirliyor ve salıveriyorlar. Ve sayısız davranışın doğumuna şahit olduğumuz, dünyanın herhangi bir yerinde zaman, mekan, etnik, köken, inanç, cinsiyet fark etmeksizin her birimiz, her hareketimizde bizim fark etmediğimiz şekilde bilinç dışının davranışlarımızın İnşaatını yaparken görev aldığını unutuyor ve orada tıkır tıkır tıkır işlemleri bitirdikten sonra dünyaya sayısız davranış modellerinin doğumlarını sergiliyoruz. Ama onların birçoğuna sahip çıkmıyoruz. Onlar bizim çocuklarımız. Onlar öksüz, yetim etrafta dolanıyorlar. Şimdi bilinçaltı dedik, bilinç dışı diye son dönemlerde bilim insanlarının daha tercih ettikleri bir terminoloji var. Madem bu sistem herhangi bir elektronik cihazda, akıllı dediğimiz cihazda arka planda bir bellek ve işletim sistemiyle sağlanıyor. Bizde de arka planda bir takım işlemleri yapan bir yer var, bir mekanizma var. O bilinç dışını doğru anlarsak davranışların doğumu ile ilgili süreçte önemli bir takım hususlarını daha doğru anlayacağız. Bilinç dışımız 7-24 dediğimiz şekilde hiç aralık vermeksizin hiç durmadan aktif bir şekilde açma-kapaması olmayan bir mekanizma. Hatta doktor arkadaşlarımıza sorduğumuzda şunu diyorlar, koma halindeki birçok kişi koma sürecinde dahi bütün uyarıcılara açık olarak kayıtları yapmaya devam ediyor. Yani bilinç dışı dediğimiz mekanizma bizim uyku halimiz, hatta hiç kimsenin tabii yaşamasını istemeyiz ama kuma halimizde daha aktif. E ne kadar çok şeyi kaydedebiliriz? Kapasitemiz ne kadar? Bilim insanları yaklaşık olarak 300 yıl aralıksız HD video kaydını alacak kadar bir zihinsel kapasiteye sahip olduğumuzu söylüyor. Belki bunun daha da ötesine gidebilir. Bunu da henüz bilmiyoruz. Bilinç dışımız eş zamanlı olarak bilinçli zihnimizin yapabildiğinden 200 bin kat daha fazla işlem yapabiliyor. Aynı anda aldığımız bizlere uyarıcılar arasıyla ulaşan 11 milyon bilginin maksimum 40 biriminde ise bilinçli farkındalığımız var meselenin vehametini görebiliyorsunuzdur. algı eşitlerimiz bunları fark edemiyor ama az önceki videodan da hatırlayacaksınızdır. ...elektronik gözlerin, elektronik kulakların, elektronik algı cihazlarının... ...algılayabildiği ama bizim algılayamadığımız çok şey dönüyor etrafımızda. Bilinç dışımız sözcüklerden çok resimlere tepki veriyor. O kadar ki bizim beynimizin neredeyse yarısı görsel mesajları işlemeye ayrılmış. Yani gözümüz aslında dünyaya açılan kapımız... Belki de gözümüz bizim dünyamıza açılan kapı. Neye baktığına çok dikkat et benim savaş sanatları ustam küçükken. Çünkü baktığın her şey o 300 yıl boyunca aralıksız kaydolan geri plandaki kahramanın not aldığı, hiç yorulmadan not aldığı bir yere gidiyor. Bir gün mutlak karşına çıkacak. Bilimsiz diyebilecek kadar bilinç dışımızın arka planda bizi hiç rahatsız etmeden yapmış olduğu bu davranışlar o kadar seri gerçekleşiyor ki biz bunların bir fark etmiyoruz. Bunlarla ilgili eşik sınırlarımız var yani algı eşiklerimiz daha doğrusu. Neden algılayamadığımızla ilgili sadece görsel manada bir bilgiyi verip diğerlerini sizlere bırakmak istiyorum. FPS dediğimiz frame per secondi yani saniyede görülen kare sayısı manasına gelen bir terim vardır. Birçoğumuz herhangi bir hareketi yapmak istediğinde eline mesela diyelim ki çok güzel bir örnek vermişti bir neuroscience dostumuz bir sineğin orada durduğunu düşünün ve siz sineği yakalamak istiyorsunuz ama çoğu zaman sinek kaçar. Sebebi sineğin bizden daha az da olduğu değilmiş. Ben bunu öğrendiğimde şaşkına dönmüştüm. O kadar artık küçücük bir canlı ama biz onu yakalayamıyoruz. Sebep, Dublin Trinity College'da yapılan bir araştırma sonucu gösteriyor ki, küçük canlılar dünyayı geri kalan tüm canlılardan daha yüksek bir FPS ile algılıyor. Ne demek mi istiyorum? İnsan gözü birçoğunuzun duyduğu 25. kare meselesinden de çıkacağız yola, 24 kareyi bir saniyede görebiliyoruz. Yani bizim gözlerimizin algı sınırı 24 kareden ibaret. Yani bir saniyede 24 kareyi biz görebiliyoruz. Bir sinek ne kadar görüyor diye tahmin ediyorsunuz? Sineğin FPS'sı 100. Yani bizim dört katımız. Öyleyse şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Sinek biz kendimiz için gördüğümüz eylem hızı şu. Sinek için bu şuna dönüyor ve aralardan kaçıp rahatlıkla gidebiliyor. Bu, sineğin hızından ziyade sineğin sahip olduğu mekanizmanın zaman işleme sürecinin farklı oluşu. Öyleyse, biz birçok şeyi algılamakta gerçekten zayıfız, gücümüz yetmiyor. Ha, size iyi de bir haber vereyim, biz bu kadar yani sineği yakalayamıyoruz ama aynı zamanda bizden daha düşük FPS ile görenler de var. Mesela deniz kaplumbağası FPS hızı 6. Yani bizim dörtte birimiz. Küçük çocuklarda şöyle bir şey söylüyorum. Bedeni küçük ve metabolizma hızı yüksek olan canlılardaki FPS hızı daha yüksek. Bunun tersi de mümkün. Öyleyse biz küçük çocuklar çok yaramaz diyoruz. Yerinde durmuyor diyoruz. Koşturuyorlar ya da köpekler, kedicikler. Diyoruz ki bunlar ne kadar hızlı. Aslında onları bizim algılayış şeklimiz o. Çünkü bizim FPS'imize göre onlar bir kareye daha fazla... Hareket sürdürüyor belki veya bize öyle görünüyor. Onlar için de biz hantal, yavaş varlıklarız. Evet. Peki hızlı deyip duruyoruz. Ne kadar hızlı? Max Planck Enstitüsü'nde çok güzel bir araştırma yapılmış. Araştırmaların süresinde de fMRI denen bir yöntem kullanmış. Bu görüntüleme yöntemi manyetik rezonans görüntüleme yöntemi. Bu şekilde sizin bedeninizdeki en minik kaslarınızın hücrenizin dahi hareketlerin kayıt altına alınabiliyor, görünebiliyor. Şimdi orada diyorlar ki herhangi bir bilinçli faaliyeti yapmak için siz karar verdiğinizden yedi saniye önce o kararı vermeden bakın yedi saniye önce yapacağınız hareketle ilgili muhatap bölge beyinde elektriksel etkinlik gerçekleşiyor çok tehlikeli bir bilgi değil mi? Yani o zaman siz istediğiniz için mi yapıyorsunuz yoksa yaptığınız için mi istiyorsunuz? Zaten sorun da bu. Bununla ilgili Savaş Sanatları ustamla ben küçükken bir diyalog geçti aramızda. Bakın tercihlerimiz kime ait diyeceğiz. Bana dedi ki Murat bana bir cevap ver. Öyle iki kelime söyle ki öyle iki sözcük birisi hayatı özetlesin diğeri de insanı özetlesin. Ben tabii kendimce çocukluğum verdiği halde de usturuplu usturuplu kelimeler uydurmaya çalıştım ama gülümseyerek kendisi cevabını verdi. Dedi ki hayat tercihlerle, da niyetlerle ancak anlatılabilir. Eğer bizim hayatımızı oluşturan tercihlerin arka planında bizden daha etkin rol oynayabilecek unsurlar söz konusuysa hangi hayattan, hangi niyetten bahsedebiliriz diye düşünmeden edemezsiniz. William James'in çok güzel bir psikolojiyle ilgili bir yaklaşım vardır. Bu psikolojide bir yasadır aynı zamanda. Zihninizde nasıl olmak istediğinizin bir resmini oluşturun. Sonra o resmi zihninizde uzun bir süre tutun. Muhafaza edin. Çok geçmeden göreceksiniz ki onlar gerçekleşiyor. Şimdi Öylesine riskli bir şey ki bizim öyleyse arka planımızda gerçekleşen birçok meselede bizim dahlimiz yok. Kontrol mekanizmasının dışında kafamıza göre yaşayan aslında bizim karar vermemizden 7, aslında yedi saniye daha önce beynin bu işle ilgili bir etkinlik gerçekleştirdiği enteresan bir dünyada yaşıyoruz. Öyleyse kararları kim veriyor? Gördüklerimizin yüzde doksan anılarımızdan projekte oluyor. Sadece yüzde birini... Duyusal organlar, organlarımızdan alıyoruz. Öyleyse veri tabanı çok önemli. Veri tabanına neyi koyduğumuz çok önemli. Veri tabanında neye inanarak koyduğumuz çok önemli. Çünkü gördüğümüz birçok olayla ilgili yüzde 99'a yakın düşüncelerimiz veri tabanımızdaki duyguların dışa projekte edilmesiyle oluyor. Yani %1'lik kısım bizim gerçekten gördüğümüz duyularımızın bize ulaştırdığı, %99'u ise bilinç dışımızda daha öncesinden deneyimlediğimiz olaylar. Öyleyse çok dikkat etmemiz lazım. Kontrol kimde? Ya da bir başka deyişle, özgür irade var mı? Einstein bu konuda muhteşem bir söz söylemiş, diğer bilim insanlarına geçmeden önce. Demiş ki, insan iradesinin özgürlüğünden bahsedildiğinde İnsanların neyi kastettiğini gerçekten de bilmiyor. Kararlarımızı güçlü beyin aktivitelerinde hazırlanıyor diyen John Dylan haynes diyor ki, bilinçli kararımızı vermek için harekete geçtiğimizde zaten işin çoğunluğu çoktan bitmiş oluyor. Öyleyse biz niçin varız, ne yapıyoruz diye bu doğum sürecinde... Arka planımızda nelerin gerçekleştiğiyle ilgili çok uyanık, çok farkındalık içerisinde olma zorluğumuz var. Özgür radenin bir illüzyon olduğunu söyleyen Bremen beyin araştırması Gerald sonra çok daha ileri gitmişler. Hemen geçeceğim. Benjamin Libet diye bir Kaliforniya Üniversitesi'nden neuroscience uzmanı bir deney yapıyor. Ve diyor ki, belli sayıda denek hepiniz lütfen Elinizi hareket ettirin. Ama hareket ettirirken ne zaman hareket ettirme kararını verdiğinizle ilgili farkındalık yaşayın. Bunu yaparken de özel bir saat var. Ona bakın ve ne zaman hareket etme kararını verdiğinizi kaydedin. Eş zamanlı olarak Libet bütün beyin faaliyetlerini bu deneklerin kontrol ediyor ve kayıt altına alıyor. Ve diyor ki elin hareketinden 350-400 milisaniye önce... Beynin eli kontrol eden, hareket etmesini sağlayan bölgesinde elektriksel hareket vardı. İstediğimizi yapmıyoruz, aksine yaptığımızı istiyoruz diye Volta, Prince de kafamızı karıştıran bambaşka bir soruyu daha bize soruyor. Öyleyse neden ben bunlardan bahsettim? Hemen özetleyelim. Herhangi bir cihaz aldığımızda, o cihazın içinde zaten mevcut veriler var. Sonrasında biz her yazdığımız yeni sözcükle verileri yeniliyoruz ve bizim verilerimiz artık onun gelecekte kullanacağı referanslar oluyor. Söylediğimiz her şey, dokunduğumuz her insan, baktığımız her canlı bir anlamda bizim üzerine imza attığımız ve onun veri bankasına daha sonrasındaki hareketleriyle ilgili bir takım notlar bıraktığımız varlıklar. Bazen birilerinin kalbine bazen de zihinlerine bu imzaları fark ederek ya da fark etmeden atıyoruz. Her birimizin nereye, kimlerin kalplerine veya zihinlerine imza attığına dikkat etmesi esas. İmza sahiplerinin çoğu da attıkları imzalara sahip çıkmıyorlar. Yani davranışlarının sorumluluğunu üstlenmiyorlar. Bu davranışların sorumluluğunu üstlenmedikleri sürece de öksüz ve yetim davranışlar topluluğu olarak dünyada insanlar birbirini yemeye devam ediyor. İmza sahiplerinin attıkları her imzanın sorumluluğuyla, yaşamaları dileği de sizleri sevgi ve saygıyla selam Teşekkür ederim. Teşekkürler.